kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanla tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakîmdir. Mutlak galiptir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.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 inkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi. Kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki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 av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder. Ey iman edenler! Ne Allah'ın şairine, şe ne şehri harama, ne Kâbe'ye hediye olarak gönderilen kurbanlık hayvanlara, hele hele gerdanlık takılı kurbanlıklara, ne de Rabbinin lütfunu ihsan edeceği kazancı ve onun rızasını arzulayarak Beyt-i Harama yönelenlere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 veya asılmaları, yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu, onların dünyadaki rüsvâylığıdır. Ahirette ise, onlara başkaca müthiş bir ceza vardır. Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki, Allah gafurdur, rahimdir.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 Bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. Ey iman edenler, ne dininize alay ve eğlence konusu yapan sizden önce kendilerine kitap verilenleri ne de diğer kâfirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mümin iseniz Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının. Siz ezan okuyarak namaza davet edince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 onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı. Başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için, kör ve sahır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde, Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu, yine kör ve sahır kesildiler. Allah, yaptıklarını hakkıyla görüyor. Allah, Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler, hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır.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 bunun sebebi, onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmaları idi. Onlar, kötülük yaptıkları zaman, birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları! Onlardan çoğunun, kâfirleri velî edindiklerini görürsün. Bu iş, ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır! Onlar,